Bir söz küçüğün programına da hoş geldiniz. Bugün yanımızda Uğur Kaya var, ee, Olcan, Lara, ben e, biraneli konuşacağız. Ee, i̇lk olarak biraneli okullar e, nasıl katılıyor? Ee, öncelikle merhaba, küçüğüm ee, size. Ee, okullar e, biraneli okullar çok yani ilk başta çok böyle sıkıntılı çekerek e, başladık. E, tabii bir de. Programdan kaynaklı, e, soma faciasından kaynaklı biraz e, okulların da aksadı ve gecikmeler oldu. E, tabii insanlar herkes yaz tutmaya başladı. E, biz de 5 gün yaz tuttuk. E, Aynı 20'sinde, 15'inde açılmamız gerekir ki, gerekirken, 15 Mayıs'ta biz de e, 20 Mayıs'ta e, başladık çalışmalara. Okulların e, şimdiye kadarki performansı, buraya katılımları gayet iyi gidiyor. Ama e, çoğu okulda duymadı. Ee, aslında bunu İstanbul'da nasıl, daha fazla nasıl duyurabiliriz? Bunu düşünmek gerekiyor biraz da. Ee, daha fazla sesimizi nasıl duyurabiliriz? Bununla ilgili bir çalışma yapmak gerekiyor bir sonraki çalışmalarımızda, bir sonraki Biyanel'de. Şu an üçüncüsü düzenlendiği için e, hala insanlar, bazı insanlar Biyanel'in ne olduğunu bile bilmezken biz üçüncüsünü, üçüncü çocuk Biyaneli yapıyoruz. E, umarım 2016'da daha fazla çocuk katmayı düşünüyoruz buraya da. Daha fazla çocuk getirtmeyi düşünüyoruz ama şu andaki durum e, iyiye gidiyor. Yani önceki çalışmalara göre, önceki iki, bir ve ikinci Biyanel'e göre daha fazla aktif çocuk var burada. Peki burada ne tür çalışmalar var? Yani gelen çalışmalar? Gelen çalışmalar çocukları biz, başlığımız küçük olan iyidir başlığıyla başladık Biyanel'e. Küçük olan iyidirle bir sene öncesinden okullara bilgi verildi ve okullar bunlarla ilgili çalışmalar yapıldı. Küratörlerimize gönderdiler. Küratörlerimiz de bu okulların içinden en iyisini yani hepsi iyiydi ve burada sergilenebilecek bir konsept kurdular. Ona göre bir şekil ve şema çıkarttılar. Çalışmaları umarım herkes görür. Herkesin görmesini de istiyoruz. Dün mesela bir çalışma yaptım, ben kendim atölye yaptım, normalde benim atölye yapmam pek değil, yani ben atölye yapmıyorum normalde ama çocuklar fazla dışarıda kalmıştı, atölyeler dolmuştu, o kadar çocuk fazla vardı ki, evet bu da güzel bir şey, okullar evet. gelmişti, <gülüyor> fazladan çocuklar vardı. Onlara bir atölye yaptım ben de ve çocuklara şunu söyledim, burada sadece çocukların eli var, başka kimsenin eli yok, 18 yaşına kadar herkesin eli var, yani bu da büyük bir şey, burada herkesin eli var. Böyle bir şey. Peki ne tür atölyeler var burada? Ne tür atölyeler var? E, sanat atölyeleri, drama atölyeleri. E, çocukların yani 4-18 yaş arası e, çocuklara yönelik bütün atölyeler var. E, bunların içinde bu hafta dahil e, çocuk hakları haftası ve çocuk hakları ile ilgili çalışmalar yapıldı. E, destek veren kurumlar çok fazla. E, bunlarla ilgili çok fazla destek verdiler. E, gerçekten hani e, biz ben bu kadar gerçekten bir, büyük bir organizasyon düşünemiyordum, akılda nasıl olacak her biri falan diye nasıl düşünürken e, inanılmaz güzel oldu. Yani atölyelere bakıyorsun, e, çocuk haklarıyla ilgili bir, bir ton atölye var. Yani stop-motion atölyesi oluyor, stop-motion ile ilgili atölye yapılırken onun içinde çocuk haklarını katıyoruz. Çocuğa bir çalışma yapıyor, onunla ilgili çocuk haklarını katıyor. Ya da bir resim yaparken de resim yaparken de bir çocuk haklarını katıyoruz bunun içine. Ama ben bu atölyeleri yapılırken de çok memnun bir şekilde hem çocukların hem atölye sahiplerinin çok memnun şekilde ayrıldığını gördüm. Evet başka sorunuz var mı? Ben de küçük bir daha bir şey daha ekleyeyim. Sizlere teşekkür ediyorum. Burada olup da sizlere. da arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. BNL ekibi olarak e, ben buradayım. E, umarım diğerleri arkadaşlarla da görüşebilirsiniz. E, hepinize teşekkür ediyorum. Umarım daha sonra yine görüşürüz. Başka sorunuz varsa alayım. Benim atölye yapmam normal değildiniz. Ee, siz burada ne görev alıyorsunuz? Ben okul koordinatörü olarak burada görev alıyorum. Ee, okulları karşılıyorum ve okulları gelen çocukları atölyelere götürüyorum. Ee, benim asıl işim bu. Yani ama ben sanat atölyesi koordinatörüyüm. Ee, 2003'ten beri çocuk çalışması yapıyorum. Ee, ben çocukken de çocuk çalışması yapıyordum. Çok güzel bir şeydi. <gülüyor> evet sizler gibi. Ee, ben de öyleydim. Burada atölyeleri çocukları bölüyorum, atölyeleri ayırıyorum. Eğer dışarıda kalan çocuklar varsa, yani MKM sorumlu arkadaşımız var, onlara yönlendiriyorum. Eğer onlar gezdiriyorlar ve gezdirdikten sonra ben tekrar alıp eğer atölyelerde hala boşalmamışsa atölyelere ben de çocuklarla beraber drama atölye çalışıyorum, drama çalışmaları yapıyorum. ve Veya sanat atölyesi çalışmaları yapıyorum. Yani çocukları boşta bırakmamak gerekiyor. Çünkü eğlenmeye gelmişler, eğlenmek Hı. gerekiyor. Ve onlara eğlendirirken ben de eğleniyorum. Bu yüzden de sürekli o çalışmayı yapıyorum. Evet. Merhabalar, evet. Ee, bu sefer yanımızda müliği bir adım var. Ee, Biennale'de atölye, atölye koordinatörü. koordinatörü. Evet. Ee, atölye koordinatörü nedir? İlk önce onu soralım, böyle bir giriş yapalım. Atölye koordinatörü Biennale boyunca ee, her gün yapılacak olan atölyelerin koordinasyonu ve içeriğini ee, hazırlayan kişi demek. Peki e, atölyelerden biraz bahsedemisiniz bize? E, atölyelerin kurulum aşamasından başlayınız isterseniz. Evet. Bir başlamadan bir birkaç hafta önce çalışmaya başlayıp e, çocuklarla ilgili çalışmalar yapan e, kurumlar, vakıflar, dernekler ve e, sanatçılar ve eğitimcilerle iletişime geçiyoruz. Bu süreçten sonra da onların e, vermek istediği atölyeleri yaş gruplarına ve saatlerine, günlerine İçeriklerine göre e, bir zamanlama yapıp bir aylık programı içerine, içerisine yerleştiriyoruz. E, sonra da günleri zamanları gelip burada atölyeler yapıyorlar. Genellikle e, çok geniş bir yelpazesi var. Her alandan, sanatın her alanından e, eğitsel, işitsel, görsel, e, birçok dalından eğitim veren atölye veren, kurumu, kuruluş ve sanatçılar var atölye kurumlarında. <gülüyor> e, peki bu atölyeler mesela her gün yani bu bir ay içerisinde her, yani bir atölye sadece bir kere mi oluyor yoksa hani tekrarlanan atölyeler tekrarlanan var Tekrarlanan atölyeler de var. Yani e, bazı dernekler ya da vakıflar ya da kişiler, benim rahat vaktim var. Bu atölyeyi tekrarlayabilirim. Daha çok çocukla buluşmak istiyorum deyip e, birkaç fazladan atölye verebiliyorlar. E, sizce atölyelere katılım nasıl? Yani e, sizce iyi mi kötü mü? Yani atölyelere katılım biraz tam da bu işin arka planı ile ilgili koordinasyonu ile ilgili. Bizim bir de okul koordinatörümüz var. Uğur Bey konuşurduğumuz evet. sanırım. E, o şöyle bir çalışma yapıyor. Okullarla iletişime geçiyor. E, müdürlerle. Tabi bundan önce Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yazılar gidiyor okullara falan. İşi o kısmı, e, asıl zor kısmı, iletişim kurma kısmı. E, sonra okullar, işte biz atölye programına bakıyorlar. Biz şu gün, şu saatte, şu atölyeye gelmek istiyoruz diyorlar. Biraz böyle ayarlanarak rezervasyon yapılarak gidiyor ki, hani burada her buraya gelen her çocuk atölyelerden yararlanabilsin. E, kimse açıkta kalmasın ya da gözü kalmasın atölyelerde diye e, genelde bu şekilde gidiyor. Peki en çok hangi atölyeler tercih ediliyor mu? Öyle bir durum var mı? Bizim tercihimiz mi? Katılımcıların Yok var. Katılımcıları. Katılımcıları. Yani daha çok şey atölyeler daha çok rağbet görüyor. Kendilerinin ulaşmasının daha zor olduğu atölyeler. Mesela bir fotogram atölyemiz vardı. Fotoğraf Vakfı'nın verdiği. Karanlık oda çalışması. Bir, bir insanın çok zor o deneyimi sahip sahip olması, deneyimlemesi. Ama burada çocuklara karanlık oda hazırlandı. Onlara işte fotoğraf nasıl yapılır, fotoğrafın e, kimyasal özellikleri nedir falan. Çok heyecanlı bir atölyeydi. E, birkaç tane de işte Hollanda'dan gelen, İsveç'ten gelen gruplarımız vardı. E, çocukların kendilerinden başka kültürde ve başka dilde insanlarla iletişime geçmesi ve onlardan yeni, şey, yeni şeyler öğrenmesi de çok heyecan vericiydi. Onlar için. Bizim için de onları görmek çok heyecanlıydı. Başka, sorun Başka varsa... sorunuz var mı? Siz burada bir atölyeye katılacak mısınız? Evet. evet. Neye katılacaksınız? Bilmiyorum evet. ama sanırım tesisat. Herkes için mimarlık evet. diye bir evet. kuruluş var. Onun evet. tesisat atölyesine katılacaksınız. Şimdi yanımızda Emre ve Sarp Bey var. Buradaki atölyelerden bir tanesinde görev alıyorsunuz ya da bu atölye yaptırıyorsunuz. Bize biraz nereden, kendinizden bahsedebilir misiniz nereden geldiğinizi? Merhaba ben Emre. Ben Serper. Bizim herkes için mimarlık adında bir grubumuz var. Aslında bu grup dediğimiz şey bir resmi olarak dernek. 2011 yılından beri çalışıyoruz. Esas amacımız sosyal alanlarda mimarlık e, şeyinin, ortamının daha fazla inisiyatif alması. E, mesela buna örnek olarak bizim Altı köy Okulları diye bir projemiz var. Boş kalmış okulları işte Anadolu'da gidip tekrar değerlendirilebilir miyiz? Üstüne tasarımlar yapıyoruz. Kentte böyle e, kentsel sorunlara dair, mekansal sorunlara dair üretimler yapıyoruz. Bunları yaparken katılımcı bir şekilde yapmak hedefimiz. İşte, o, o sorunların muhatapları kimse onlarla konuşmak, yerel, özel yetkililerle konuşmak, bunları yaparken e, tasarımlarını kendi başımıza oluşturmak değil, çağrılar yaparak bize katılmak isteyen mimarlar, e, mimarların içindeki başka dallar, başka psikolog, sosyolog gibi e, destek verebilecek kişiler ve öğrencilerin de bu projelerde yer almasını istiyoruz. Genel olarak böyle bir yapımız var dernek olarak. Atölyeler kısmında ise e, kurulduğumuz günden bugüne ilkokul çocuklarından üniversite öğrencilerine, hatta e, artık öğrenci olmayan büyüklere de e, mimarlık nedir? Yani mimarlık hakkında biraz böyle düşündürtebilecek böyle farklılaşan atölyeler yapıyoruz. Bu gençlik BNL'li kapsamında da tesisat adı başlığında spiral boru hortumları e, getirdiğimiz o borularla bir e, strüktür ortaya çıkarılabilir mi? diye amacı olan bir atölye yaptık. İşte buna benzer atölyelerimizde böyle tek malzeme üstünden bir şeyler üretme tadında atölyeler oluyordu. Peki bu atölyelere sadece Biennale'de mi katılıyorsunuz yoksa başka yerlerde de oluyor mu atölyeler? Başka yerlerde oluyor. Kimi zaman bizim kendi bu Atıklı Okulları diye bahsettiğim hani daha geniş şaplı mimarlığa mimarlık üretimine dair atölyeler de oluyor ama onun dışında öğrencilerle yapılan atölyelerde bizi çağıran kurumlar olabiliyor. Mesela SALT var bunun bir örneği. Bir kere 23 Nisan tiyatro şenliğinde bir atölye yapmıştık. Çeşitli üniversitelere gidebiliyoruz. işte bizi çağıran yerler, bizim bulduğumuz fikirler üstünden atölyeler gelişiyor. Peki bu bugün mesela atölyeyi yaparken kullandığınız malzemelerin neye göre seçilmiş? Aslında o bir yandan biz kendimiz de bir problem yaratıp e, görme peşindeyiz. E, her seferinde farklı bir malzeme kullanıp işte o malzemeyle ne yapılabilir e, düşünüyoruz. Yani bu katılımcılar da mesela o problemi çözerken, çözmeye çalışırken biz de onlarla beraber aslında onun ne yapılacağını düşünmüyoruz. Çünkü e, bir yandan böyle bir çok belki mimarlıkta ilintisi olmayan e, mesele gibi gözükse de malzeme önemli bir şey ve malzemeden farklı bir şeyler yapmak yani o kullanılan şeyin potansiyelini daha e, açığa çıkartabileceğin e, bir çalışmayı hedefliyoruz. O yüzden bugün de böyle bir malzeme seçtik zor bir problem oldu zaten bayağı çözülmesi ama e, bilmiyorum yani çıkan şeyler çalışmaya azından o çaba e, malzemeyle yapılan denemeler bizim için de ufuk açıcı oluyor. Ee, peki hedeflere e, var, varmaya çalışıyoruz dediniz. Peki bu hedeflere varılıyor mu her atölyede? Aslında yani öyle çok e, tanımlı bir hedefte yok. Yani bizim için esas e, önemli olan şey bunun e, yani herhangi bir şey için yapılma süreci e, daha çok... Şimdi şöyle şunu da netleştirmek lazım. Derneğin misyonlarından bir tanesi de zaten eğitim meselesi. Mimarlık eğitimine farklı bir bakış, farklı bir perspektif getirmek. Ve sonuç odaklılığı tabii ki mimarlık öyle bir meslek ama bu eğitimlerde biz sonucu göz ardı edebiliyoruz ve sürecin zengin olmasını amaçlıyoruz aslında. Süreç boyunca öğrenmeyi amaçlıyoruz. O yüzden yani hedef burada bütün atölyeler için geçerli. Orada yer alan kişilerle, öğrencilerle çalışmak, beraber tekrar mimarlığı farklı bir yönden keşfetmek aslında biz de yani beraber öğrenme faaliyetinde bulunuyoruz. Yani lise öğrencileri, ortaokul öğrencileriyle olan atölyelerde biraz şey durumu da var hani bir mimarlık algısı var muhtemelen. Eskiden gelen bir işte çizim, mimar çizim yapar falan gibi bir algı var. Ama gerçekten mimarlık nedir? Hani Neyle tasarlar, nasıl düşünür, nasıl kurgular, yani böyle şeyleri oluşturmak için aslında bizim de e, bu biz davet eden atölyelerden biri mimar oluyorum diye bir atölye vardı. Mesela üç tane yapıldı bugüne kadar e, önümüzdeki dönem devam edebilir. Hani onlara katılıp lise öğrencileriyle böyle işte. 8 10 e, grubun toplandığı, her grupta farklı bir atölyenin yapıldığı, atölyeler serisi vardı. Biraz bu mimarlığı tanıtmak ama mimarlığı tanıtırken de mimarlığın belli bir şeyi yok aslında. Tamam bina yapılıyor, yapı yapılıyor da hani e, aslında çok e, derinlemesine giden de bir düşünsel altyapıları var. Hani üretim süreçleri var. Hani biraz bunlar hakkında fikir vermek. Yani e, yani liselere gidip böyle üniversitelerin o şey bölüm tanıtımları olur aslında onlar biraz çok yavan şeylerdir hani onun yerine direkt bizzat işin içinde biraz göstermek hedefi var. Şimdi biz kendi bence ve katıldığımız atölyeyle ile ilgili bir değerlendirme yapacağız. Bence Biyennel çok renkli çok güzel çok güzel çalışmalar var çok değişik. Yani atölye de eğlenceliydi. Sence, ee, bence atölye baya renkli, e, sergi baya renkliydi çünkü her çocuğun e, bir düşlerini, görüşlerini belirtmiş. E, çocuklardan beklenmeyecek şeyler vardı hani. Çocuğun bunu yapmış olduğunu inanamıyor, inanamıyorsunuz bazen. Çünkü e, bir heykelin altında çok derin anlamlar taşıyan şeyler vardı. E, vardı. Atölye ise e, biraz zordu tabii bizim için. Evet. Ee, bayağı uğraştık, uğraşımız sonucunda istediğimize ulaşamadık ama başka bir şey yapmış olduk yine de. Aslında geniş bir hayal gücü istiyor zaten. Evet, bayağı bir hayal gücü ve el becerisi istiyor. Yani. Evet. O borular düz durmuyor çünkü. Benim için BNL, e, yani BNL'nin BNL sergisi çok zengindi, ilk yılda da ben gelmiştim. İlk yılına göre çok zengin bir BNL. E, atölye içinse dediğim gibi hayal, gücü, zen, e, hayal gücün zengin olması lazım ve de e, yaratıcı ve yerine göre çözümler bulamamalı lazım o yüzden bizim için biraz e, sıkıcı ve zordu. Ya aslında sadece e, hani biyanelin evet. tüm atölyeler öyle değil, bizim girdiğimiz atölye öyleydi. Evet. Yani diğer, yani atölyeler evet diğer atölyeler daha iyiydi. Evet. Diğer atölyelerde bayağı eğlenmişlerdi. Belki Bu, de atölye bizim çok ilgi yani ilgimizi çeken bir konu olmadığı evet. için de olabilir. Evet. Çünkü aslında yani bir kız vardı ve e, çıkarken çok eğlendim dediğini duydum. E, o da sanırım öğretmeniyle gelmişti. Evet. Tabii evet. ilgiye göre. Ee, bugünkü programımızda bu kadar size e, genç küçük olan iyidir sloganlı gençlik ve çocuk ve gençlik bir yerini tanıttık. Çocuk ve gençlik sana. Evet, oradan <gülüyor> size bilgiler verdik. Teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için.